Altınoluk yayınları sunar. Altın silsile. Osman Nuri Topbaş. Muhammed Esat Erbil'i rahmetullahi aleyh. Nefsin hilelerine dikkat. Esat Efendi Hazretleri nefsin hilelerinden hiçbir zaman emin olmamak ve ona karşı devamlı mücahede etmek gerektiğini ifade etmiş ve muhtelif mektuplarında şöyle buyurmuştur. Nefsini bilen Rabbini bilir buyurulmuştur. Mürid, muhabbetinin coştuğu anlarda, ve üstadının sohbeti esnasında nefsinin ıslah olmuş gibi görünmesine ve kendisinde müşahede ettiği güzel hallere pek ihtimad etmemelidir. Zira bu gibi ıslah halleri, akisleşme suretiyle meydana gelmiş gölge hallerdir. Hakiki değildir. Bu güzel hallerin asli olabilmesi, ve kendisinde tam olarak tecelli edebilmesi, yani Cenab-ı Hakk'ın bütün emir ve nehilerine uyması için daha bir takım sa'yü gayretler lazımdır. Bu aciz kardeşiniz, hak katında makbul bir amelinin olduğu hususunda asla mutmain değildir. Hiçbir zaman nefsin hile ve desiselerinden emin olamıyorum. Cenab-ı Hak cümlemize hakiki iman ihsan buyursun da imanın suretinde kalmayalım. Cenab-ı Hak imanı sireten de yaşamayı cümlemize lütfeylesin. Amin. Cenab-ı Hak ruhaniyetinizi hakim eylesin ve nefsani arzularınızı daima bertaraf edebilmeyi ihsan buyursun kalbe bağlı aklınızı galip ve şeytanınızı mağlup eylesin. Asıl hür, nefsinin esiri değil, emiri olan kimsedir hükmünce, Cenab-ı Hak bizleri nefsi emmareye amir, nefsi mutmainneye de nail eyleyerek, gerçek kullarım arasına katıl ve cennetime gir, Güzel hitabına layık buyursun. Amin. Dünyaya Aldanmamak Dünyayı ahiret saadetini kazanmak için lütfedilmiş çok kıymetli bir nimet olarak gören Esat Efendi Rahmetullahi Aleyh şöyle buyurur kiracıların bir evden diğerine taşınırken, bütün eşyalarını beraberlerinde götürüp, sevdikleri mallardan hiçbir şeyi bırakmadıkları malumdur. Hal böyleyken, insanların her şeye muhtaç oldukları kabir evine giderken, sevdikleri eşyalarından kısmen olsun bir şeyi beraberlerinde götürmemeleri, İnfak edip kendilerinden önce ahirete göndermemeleri gerçekten hayret verici bir durumdur. Dünyamız mahdut bir zamandır. Ehemmiyet vermeye değmez. Lakin ahiretin tarlası olduğu için aziz olsa gerektir. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaya vesile olan bir dünya muhteremdir. Cenab-ı bari’nin katında da makbuldür. Aksi halde değildir. Zaruri iş ve ihtiyaçlar haricinde lüzumsuz dünyevi meşgaleleri terk etmek lazımdır. Çünkü fani ve geçici dünyanın aldatıcı işlerinin peşinde koşmak, gölgeyi takip etmek gibidir. Gölgeye ulaşmaksa mümkün değildir. İnsan aziz olan ömrünü bu yolda harcarsa kendini aldatmış olur. Zira Rabbine dön emri celiline icabet edince bütün gayretlerinin boşa gittiğini ve hakiki vatan olan kabir için gereği gibi tedarikte bulunmadığını görür. Ebedi saadeti kazanmak maksadıyla alemlerin Rabbinin yolunda gayret sarf edenlerse İki tarafı da kazanmış olurlar. Zira Cenab-ı Hak dünyayı ahiret niyetine göre verir. Hak Teala bizi, sizi ve bütün kardeşlerimizi abesle meşgul olmaktan muhafaza buyursun. Bütün gayret ve himmetimizi ebedi saadeti elde etme yolunda harcamayı nasip eylesin. Amin. Esat Efendi rahmetullahi aleyh Şemsüddin Sivasi Hazretlerinin gazeline yaptığı tahmiste şöyle buyurur. Cahınla sakın Haliku Agahı unutma. Bağla kemeri hizmeti Allah'ı unutma. Aldanma şu tahta sonraki çahı unutma. Ey gafil uyan. Ruhletin nagağhı unutma. Yol korkuludur. Korkusu çok rahı unutma. Makam mevki hırsına kapılarak her halini bilen yaratıcıyı sakın unutma. Devamlı kulların hizmetine koş. Allah'ı unutma. Dünya hayatındaki tacu tahta makam ve mevkiyi aldığını. Sonundaki kuyuyu yani mezarı unutma. Ey gafil kendine gel ve ani göçü yani ansızın geliveren ölümü unutma. Ölüm yolu korkuludur, bu çok korkulu yolu unutma. Pür nakşu nigarına gözüm bakma cihanın, Zindanı belaya sokar ahir tenücanın. Zevkinde beka neşesi yok dar-ı fena'nın, Bir oh demesine bugün aldanma cihanın, Sonunda anın derdiyle ah'ı unutma. Ey gözüm, dünyanın cazibeli süs, nakış ve güzellerine bakıp da aldanma. Zira onlar sonunda hem bedenini hem de ruhunu bela zindanına sokar. Bu fani alemin zevk-i safasında beka sonsuzluk lezzetinden eser yoktur. Dünyanın bugün seni sevindirip bir anlık oh dedirtmesine aldanma. Sonunda onun derdiyle ah edeceğini unutma. Yani gelgeç sevdalar ve anlık zevkler uğruna ahiretini ebedi bir azap faslına döndürme. İslam toplumu nasıl terakki eder? Esat Efendi rahmetullahi aleyh, Müslümanların tekrar nasıl terakki edebileceğini bir misalle şöyle izah eder. Tarih sayfalarını karıştıranlar açıkça görürler ki, Arap kavmi çok çeşitli aşiret ve kabilelerden müteşekkildi. İman şerefiyle müşerref, ve Kur'an nuruyla münevver olmadan önce aralarında buz, düşmanlık ve kin yaygın, cahiliye döneminin kanlı yağma ve savaşları devam etmekteydi. Bütün bunlara ilaveten fakr-ü zaruret ve ihtiyaç içinde kıvranmakta ve ciğerleri kan alamaktaydı. Ne ki kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, karanlık ufukları nübüvvetin parlak nuruyla aydınlattı, işte o zaman onların zulüm ve cehaletlerini berrak marifet suyuyla arındırdı. Bu derece yıpranmış ve dağınık bir toplum, ayet-i kerimeleri rehber, hadis-i şerifleri düstur edinince, kin ve düşmanlıkları Sevgi ve Bağlılığa, Bedevilikleri, Medeniliğe, Fakr-ü Zaruretleri, Refah ve Huzura dönüştü. Bu şekilde adaletin temelini tesis ederek, Medeniyet nurlarını bütün aleme yaydılar. Öyle ki, azamet ve kudreti herkes tarafından bilinen İran ve Rum devletlerini bütün kudret ve şevklerine rağmen, kısa bir müddet içinde yerle bir ettiler. Fetihlerinin sınırları çok kısa bir zamanda Asya uçlarına ve Avrupa'nın güneyine kadar uzandı. Doğu ve batı alemini kendi emirlerine boyun eğdirip, adalet ve ihsan sofralarının hayranı eylediler. Böylelikle Cenab-ı Hakk'ın mübarek ismini yücelttiler. Beşeri saadeti ve toplum huzurunu en aşağı seviyeden, en yüksek kemal derecesine çıkardılar. Çoğunluğu ticaret, bir kısmı sanat, bir bölümü ziraat, bir grubu da katiplik ve doktorluk mesleğine intisap ederek, her biri bir sanat dalında insanlığa büyük hizmet ve yardımda bulundular. Kardeşlik binasını sağlamlaştırıp, medeniyetin esasını tesis eylediler. Sadakat ve adaletleri sebebiyle öyle terakki ettiler ki, bütün toplumları geçerek, hakiki saadet ve selamete nail oldular. Cenab-ı Hak gayretlerini meşkûr, makbul, ecirlerini de kat kat eylesin. Amin. Şimdi ise, akıl almaz bir hızla gelen düşüş ve gerileme neticesinde, gönüllerde kan denizinin dalgalandığı bir zamandır. Pazarları iflasa sürüklenmiştir. Ne yazık, o şimşek gibi süratli terakki hızı, nereye ve nasıl gitti de yerine bu yıldırım hızındaki düşüş geldi. Yazık, pek yazık ki, o müthiş yükselişe ne oldu, ve bu düşüşün sonu ne olacak? İnceleme ve araştırmalar gösteriyor ki, bu iki zirve noktanın arasında çok büyük farklar var. Bu sınırsız süsranı araştıranların ayaklarının topal, mütehassıslarının sahalarının da oldukça dar olduğunu görüyorum. Cenab-ı Hak, siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı kaydırmaz, Muhammed yedi buyuruyor. Tekraren arz ediyorum ki, eğer İslam milletinin yükselmesi ve Muhammed ümmetinin yücelmesi isteniyorsa, bu husus ancak alim ve allam olan Allah'ın emir ve yasaklarına boyun eğip, şanı yüce Rasûl'ün sünnet-i senliyesine sımsıkı sarılmakla müesser olacaktır. Tertemiz İslam şeriatini farklı iklimlerde hakim kılan, münevver tarikati de akıl ve düşüncelerinin muhafızı yapan bir topluluk, hacıların lebbeyk diyerek kabe'ye kavuştukları gibi hedeflerine ulaşırlar. Tertemiz duygularıyla Beytül Haram'da en büyük saadete erenler gibi sonsuz saadete nail olurlar. Böylece birleşme ve yardımlaşmayı emreden ayetlerden nasiplerini almış olurlar. Devlet ittifaktan, devletsizlik ve anarşide nifaktan doğar sözü de bunu tasdik etmektedir. Şimdi kadiri mutlak olan Cenab-ı Hak'tan ve büyük küçük her şeyi ilahi tedbiriyle yöneten müdebbiri Zülcelal'den niyaz ederim ki, bu fakirin arzularını dindar dostlarımın nazarlarına ve basiret sahibi kardeşlerimin ibret kulaklarına ulaştırıp da fez ve bereketini ihsan buyursun. Müslümanlar arasında ittifak ve dayanışma tesis edilsin. Dostlar arasında birlik ve beraberlik temeli sağlamca atılsın. Böylece müminler arasında tesiri ve sağlamlığı uzun müddet devam edecek olan yakınlık ve yardımlaşma artsın. Hikmetli Sözleri amel ve ibadetten uzak bir imanın ve sadece dil ile inandım demenin insanı kurtarmaya yetmeyeceği aşikardır. Cenab-ı Hak şöyle buyurur, İnsanlar imtihandan geçirilmeden, sadece iman ettik demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar? Andolsun ki biz onlardan evvelkileri de imtihan ettik. Elbette Allah, sadık olanları da yalancıları da ortaya çıkaracaktır. El-Ankebut 23. Asli ve yüce makamından yani bezme ezelden ayrılıp süfli cesedine inen ve tekrar tecerrüt zirvesine yükselmeye kabiliyetli bulunan ruhani latifelerimiz ancak Murakabelere devam etmekle terakki edebilir. Huşu, zikre ve tefekküre çokça devam ederek elde edilebilir. Cenab-ı Hakk'ın büyük lütuflarına ve yüce ihsanlarına nail olmak için ihlas ve muhabbet gibi bir vesile muhtaçlara hizmet gibi bir fazilet tasavvur edilemez.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 kadir mutlak olan Cenab-ı Hakk'a kendini sevdirmekten ibarettir. İnsan muhabbet devletine erdikten sonra, dünyevi ve uhrevi nimetlere nail olacağı tabidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine yapılan eziyetlere sabır ve tahammül gösterirdi. Onun ümmeti de öyle olmalıdır zahirimizi tezyin etmek için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hassas ve temiz şeriatine, gönlümüzü temizlemek için de yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin koyduğu kalbi esaslara, yani tarikat-ı âliyeye ittiba etmek lazımdır. Tarikat, Cenab-ı Hakk'a yaklaşmak maksadıyla süluk edilen ibadet yoludur. Tarikatlerin hangisi olursa olsun, hepsinin de esası ve temeli şeriat mutahharadır. Bir insan söz ve davranışlarını şer-i şerifle teylif edemezse, onun tarikatten feyz alması mümkün değildir. Zira o, doktorun verdiği ilaçları kullanmayan ve yasakladığı şeylere riayet etmeyen bir hasta gibidir. Öfke, gayz ateşinin kıvılcımları, huzur harmanını yakıp kül eder ve bütün mahsulü mahveder. Bu sebeple hiçbir akıllı insan kendini öfke iptilasına düçar kılmaz. Deruni hastalıklardan kurtulmak için öfkeyi yutmak lazımdır. Her ne kadar yılanın zehrinden daha acı olsa da, Zira Cenab-ı Hak şöyle buyurur. O takva sahipleri ki, bollukta da, darlıkta da Allah için infak ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da bu şekilde bütün hal ve ibadetlerinde ihsan sahibi olanları sever. Ali İmran 134 Hak uğrunda seni ayıplayan olursa buna aldırma. Zira bal toplayan için arı iğnesi nedir ki? Aşk gülistanının yolunda dikenden korkulmaz. Ben her dikenin üstünden yüzlerce gonca toplarım. Dervişlik bostanında ızdıraptan zevk alırım. Yastığımı dikenden yaparsam, Rüyamda gülü görürüm. Altın ve gümüş muhabbetine esir olursan, ayarın bakırdan daha aşağı olur. Demir parçası gibi cevhersiz de olsan, kara bir taş veya mermer de olsan, bir gönül ehline erişirsen mücevher olursun. En büyük gaye, ahiret saadet ve selametidir bin sene yaşayan ve birçok hazineye malik olan bir kişi bile, ölümden sonra dünyadaki hallerini yalnız bir rüya makamında telakki eder. Ebedi kalacağı haneyi imar ve tenvir etmeye muvaffak olamamışsa, devamlı ah vah eder vaveyla koparır, büyük bir pişmanlıkla feryad-ı figan eder, Cenab-ı Hak cümlemizi, kamil bir imanla ebediyet yurdumuzun imarına muvaffak buyursun. Dünya muhabbetinin zerresini bile nasip etmesin. Amin. silsile Tarikati Aliye'yi i Aliye-i Nakşibendiyye, Esad Efendi Hazretlerinin nazmetmiş olduğu, Silsile-i Şerife. Halik-i Arzu Sema'ya eyleriz hamdü sena, Ahmed'i i Muhtarı kıldı aleme nur-i huda. Hazreti i Selman, Kasım-ü Cafer gibi, Eylemiş neşri hakikat, Ba Yezid i rehnuma Bu Hasan Zatı ı mükerrem Bu Ali kan-ı kerem Yusuf-u vala şiyem salar ceyş-i asfiya Hacı Abdülhalik oldu Arifu u Mahmuda pir Şeyh Ali baba külal etti cihanı ruşena Varisi tahtı tarikat şah alem Bent, Eyledi Hacı Alaeddin'i halka peyşuva Oldu Yakuba Ubeydullah-ı Ahrar Halef Hazreti Zahid'le geldi aleme zevku safa Nuri çeşmi marifet derviş Muhammed Gi. Beyzı baki ile cihanı manevi buldu beka. Hazreti Ahmed müceddit urvetül vüska olup Şeyh Seyfüddinü Seyyid Nura Nuri itila. Şah Mazhar, Şah Abdullah Pirî Dehlavî, Hazreti Halitle oldu kalbi salik Pürziya. Seyyidi Ali Neseb, tahel Tahal Hakkari'den sonra pirimiz Tahel Hariri oldu kutbu evliya. Eyleriz arz-ı dehalet derge-i sadata biz. Esadu ihvanı dine mağfiret kıl ey Huda. Yerin ve göğün yaratıcısına hamdü senalar ederiz. Ahmedi i Muhtarı Seçilmiş olan peygamber efendimizi aleme hidayet nuru kıldı. Ebu Bekir Sıddık, Selman-ı Farisi, Kasım bin Muhammed ve Caferi Sadık hazretleri gibi maneviyat yolunun rehberi Bayezid-i Bistami de hakikati neşretmiş. Ebu'l Hasan Harakani mükerrem bir zat. Ebu Ali Farmedi kerem kaynağı Yüce tabiatlı Yusuf Hemedani ise Asfiya ordusunun baş kumandanıdır. Hace Abdülhalik Gucduvani, Arif Rivgerî ve Mahmud Encîr Fânevî'nin piri oldu. Şeyh Ali Râmi Tenî, Muhammed Baba Semâsi ve Emir Külal Hazretleri cihanı aydınlattılar tarikat tahtının varisi ve alemin şahı Muhammed Bahaüddin Nakşibend, Hacı Alaaddin Attar'ı halka rehber kıldı. Hacı Yakup Çerhiye, Ubeydullah Ahrar halef oldu. Muhammed Zahid Hazretleriyle aleme manevi zevk ve sefa geldi. Derviş Muhammed Semerkandi, ve Hacıgi Muhammed İmkenegi, marifet gözünün nurudurlar. Hace Muhammed Baki billahla maneviyat cihanı beka buldu. Müceddit İmam-ı Rabbani Ahmet Faruki ve Urvetül Vüska Muhammed Masum, Şeyh Seyfüddin ile Seyyid Nur Muhammed Bedayuni'ye manevi yükselişin nuru oldu. Şah Mashar can canan Şah Abdullah Dehlevi'nin piridir. Halid Bağdadi Hazretleri ile saliklerin kalbi pür nur oldu. Yüce nesep sahibi Seyyid Taha El Hakkari'den sonra pirimiz Taha El Hariri evliyanın kutbu oldu. Biz de seyitlerin dergahına sığınmak isteriz. Ey Allah'ım, Esat kuluna ve onun din kardeşlerine mağfiret kıl.